الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وسيد العابدين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين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 1433 kitap derdeyiz. Selefi Salihin akidesine devam ediyoruz. Selefi Salihin akidesi kitabını şerhine devam ediyoruz. Geçen ders 7 aslı bitirdik. Bugün 8 asla başlıyoruz. Sekizinci asıl da neyle ilgilidir? İmametle ilgili. İmametin bütün detaylarıyla ilgilidir. Ama müellif en önemli detayını vermiştir ünvana. O da nedir? Ucubu taati ulati amr-i muslimin bil ma'ruf. Musulman yöneticilere eylikte itaat etmek. Bu çok önemli bir meselelerden birisidir İslam akidesinde. konumuz hassas bir konudur çetrefilli değil ama nedir hassastır bir de kayıp olan bir fıkıhtır yani bu konuyu sadece fıkhını kitaplarda buluruz güncel olarak bizim neslimiz maalesef babalarımızın da nesli hatta dedelerimizin de nesli bunu göremediler maalesef canlı olarak Ama bunu kitaplarda görüyoruz. Bunun da fıkhını elde etmemiz çok faydalıdır, çok önemlidir. Diğer disiplin İslami disiplimi, İslami akideyi anlama noktasında yine dengeyi sağlayan meselelerden birisidir. Çünkü bu ümmet mübarek bir ümmettir, şanslı bir ümmettir. Bu mübarekliği, şanslılığı nereden gelmiştir? eden مشتر bu bu bu bu ümmete -i i göndermiştir bu ümmeti en neyle yapmıştır emrederler, münkerden nehy ederler. Ondan dolayı bu ümmet bir ümmettir bu ümmetin tarihine baksanız حضرتم رسول اللہ قدر صلی اللہ وسلم yer üzerinde hakimiyeti canlanmamış illa Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önderliğinde ve ondan sonra onun ashabı önderliğinde canlanmıştır. Çünkü Allah-u Teala bütün peygamberleri kendi kavimlerine göndermiştir. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmete göndermiştir. Onun için Allah-u Teala İslam yerde insanoğlu, adamoğlunun tarihine baksak حضرت peygamberlerin نن رسول اللہ yoktur bir اللہ علیہ ندرہ اللہ دینچم المشتر جزائی بیر پیغمبر علیہ السلام یونس علیہ Aleyhisselam, Yunus aleyhisselam Aceletti, sınırlandı, gitti. Cemil'in meselesi var. Ondan sonra Hüd Balina'nın yuttu. Ondan sonra istiğfar etti. Onu Allah Teala onu bir de geri gönderdi. Onun kavmi, Yunus Aleyhisselam'ın kavmi baktılar Yunus Aleyhisselam gittikten sonra doğrudur bu adamın dediği doğrudur. Vallahi onun elçisidir. Tövbettiler, dua ettiler. Ya Rabbi bizi peygamberimizi bize geri ver. Onun için Allah Teala onları affetti. İslam hükmü orada hakim oldu. Ama ne kadar? Bir küçük, ufak bir yerde belli bir zamanda. Ama bu din, İslam dini ne zaman hakim oldu? 1400 sene önce yer üzerinde hakim oldu. Ondan sonra Allah'ın Allahu Teala'nın istediği gibi yer üzerinde bu din hakim oldu. Allahu Teala'nın şeriatı uygulandı ilk sefer. İşte bu nedir? Bu dinin bir özelliğidir. Mübarek olmasıdır. Herli olmasıdır. Asıl olmasıdır. Bu din yüce bir dindir. Allah'ın istediği bir dindir. Ondan dolayı bu dinin düşmanı nedir? Çoktur. İlk önceden bizim baş düşmanımız, adı üzerinde iblis bizim baş düşmanımızdır. Düşmanlık babamızdan, cennetten devam ediyor bugüne kadar. Bizim bütün muvahhidlerin iblis düşmanıydır. Ama bizim dinimizin özellikle ana düşmanıdır. Neden? Çünkü tek Allah'ın hükmünü yer üzerinde canlandıran bir ümmet. Onun için işte ne yaptı? İblis kendi adamlarını cinnen ve insan hepsini bu ümmetin üzerine saldı. Onun için bu ümmet hasadete uğradı. Bu ümmeti her çeş kıskandı her çeş çeynedi bu ümmeti. İşte bulardan da kimler Yahudi ve Hristiyanlar. Ne yaptılar? Bu ümmete karşı geldiler. İlk cünden Resulullah'a karşı geldiler ve karşılık bugüne kadar devam ediyor. Tarihi okusak bunu anlarız. Bir günde de biz en iyi anlayanlardanız. Hristiyan alemi kendi aralarında birbirlerini yiyorlar ama İslam'a karşı tekümlüktür. İşte bu hesedetten dolayı bu ümmeti yırtılamaya kalktılar. Onun yanında dinsizler, ateistler, mecusiler bu ümmetin düşmanı oldular. Çünkü İslam mecusilerin de ataşını söndürdü. Onun için ilk Hazreti Ömer'i mecusiler öldürdü. İşte bu dinin düşmanı çoktur. Gece gündüz durmadan bu dini yok etmeye kalktılar. Ama Allah'ın iradesi gereği bu ümmet ayakta durdu 1300 sene. Zayıf oldu. Yıkıldı kalktı, düştü kalktı ama çöçmedi. 1300 sene ayakta durdu. Ondan sonra biliyoruz işte en son Osmanlı Devleti'nin beyrağı altına girdi bu din. 500 kusur sene Osmanlı Devleti bu dinin sembolünü beyrağını üstlendi, dimdik tuttu. Ondan sonra İşte tarih gereği biliyorsunuz Cumhuriyet kuruldu. Ne oldu? Osmanlı Devleti bitti. Şeriat bitti. Yer üzerinde bütün ülkelerde Osmanlı Devleti çöktükten sonra bütün İslam alemi ne oldu? Pasta gibi ne oldu? Paylaşıldı. Çifir odağın arasında. Bütün İslam ülkelerini bugün'deki İngiltere'nin eee yönetiminde işte İtalyanlar Libya Cezayir Fransızlar Cezayir Suriye'yi aldılar. İngilizler Irak ve sayra bütün eee şey ne oldu? Osmanlı'nın varisesi pasta gibi paylaşıldı. Ondan sonra Türkiye'ye gelen Türkçede de işte zayıf kaldı Osmanlı diye İslam'ı suçladılar. Bazı aydınlar ne yaptılar? ediller demek ki İslamiyet bizi geri koydu. Haklar İslamiyet'i kaldırdılar. Yeni insanoğlunun ürününden bir düzen getirdiler. Onu ile cumhuriyet kuruldu. Bugüne kadar da devam ediyor. Demek ki İslam dini 1300 sene ayakta durdu. İnsaniyet tarihinde olmamış böyle bir şey. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. denir ki benden sonra 30 sene raşid hilafet olur. Bakıyoruz tarihe de 4 halifenin Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum ecmaîn halifeleri kaç oluyor? 29,5 sene oluyor. 6 sene de İmam Hasan 6 ayda İmam Hasan'ın hilafeti oluyor. O da raşid halifelerden sayılır. Babasının izinde gidendir. Tam 30 seneyi tahta diyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mülk olur. Mülk yani krallık olur. Krallık nedir? Yani krallık cenelde Şeriattir ama bazı şeyde çeynenilir. Adaletli bir krallık olur. Ondan sonra diye cebri, zulüm bir krallık olur. O da sürer, meşâ Allah, Allah'ın istediği kaderi sürer. Bugün de o dönemi yaşıyoruz biz. Krallık dönemi, adaletli krallık dönemi Osmanlı Devleti ile bitti. Ne dönemde yaşıyoruz? Diktatörlük krallık dönemi bugünün tabiriyle. Zulüm adalet üzerine kurulmamış. Önceki krallık şeriat üzerine kurulmuştur. Ama bu krallık insanın ürünü üzerine kurulmuştur. Şeriat iptal olmuştur. Resulullah diyor ki bu da Allah'ın istediği kadar devam eder. Ondan sonra ne gelir? Nübüvvet üzere bir de raşid halifelik dönür. Sonra, nerede İslam ülkeleri var? Hepsi bunu yaşıyor. ڈاک تو Pakistan, Hindistan, E, Moritanya, her A ülke, Müslüman ülkeleri bunu yaşıyor Cumhuriyetler buz Cumhuriyetleri şey e, Afrika'nın bir kısmı or, o, o, Batı As Batı Asya bu Arnavutluktur e, bosnadır hepsi bu zulmün altındadır Bu ne kadar gidecek bilemeyiz Asullah dedi Allah'ın istediği kadar olur tarih tutmak nedir caiz değil Çünkü gaybden haber vermektir. Biz niye bunu bilmemiz lazım? Çünkü hangi dönemde yaşıyoruz? Nasıl bir fıkh etmemiz lazım? Bizim için önemlidir. İşte bu ümmet neyle bu duruma geldi? Dedikçe hasadeti uğradı Bütün ümmetler bu ümmeti yok etmeye kalktı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste, sahih bir hadiste diyor, bu ümmetten ilk önce hüküm gider. En sonda namaz gider. Yani bu ümmette ilk önce Allah'ın hükmü kalkar. Allah'ın hükmü tam olarak Osmanlı devletinin çöküşüyle kalktı. Ama ondan önce, çok önce, Raşid halifelerden sonra başladı. Az az bir cüzi cüzi. hissedilmiyor. Böyle basamak basamak zikzak çizdi. Bazen yükseldi, bazen adalet oldu, bazen şeriata çok yakın oldu. Hatta şeriat yok oldu. İşte bizim konumuz bugün gün, dedik ki kitapta okuduğumuz bir konudur. güncel bunu yaşamamışız biz. O da nedir? İmametle ilgilidir. el imametul i Cenel imametle ilgilidir. Cenel imamet nedir? Bizim anladığımız yani halife. Halife, yende yönetici, e, yende emiril müminin dedikleri, müminlerin emiri, vesaire. Bu yönetici, yende kral, musulman kral, vesaire. Ne derseniz olur. Bunlar hepsi اسل دہمولہ دلر اصل دہ خلیفہ خلیفہ خلیفہ ابو بخر ابو بخر صدیق چم sellem birinci رسول اللہ صلی hem peygamberdir Allah'ın رسول اللہ de امام اللہ imamıdır د امام خلی ettikten sonra سورا مسلمان abu ابو بخر seçtiler Halifesi. Ya halifeti olayı bir حضرت geldi dedi Muminlerin emiri nerededir? Sahabelerin hoş ne gitti bu söz? İcma'an dediler bundan sonra Hazreti Ümer'e dediler sen emir-i diyeceğiz. Biz müminler toplumudur, sen de emirleriz. Bunun üzerine ümmet icma etti bir güne kadar. Evet. Şimdi asıl da halife budur. Bunun fıkhını işleyeceğiz biz inşallah. Neden? Çünkü önemli meseledir. 8. ehli Sünnetin akidesinde bu önemli bir asıldır. Bir mümin, bir musulman bunu hakkıyla fıkhını bilmesi lazım. Nerede duracaktır, nerede duymacaktır. Bunun bir kısmı hilafet yer üzerinde olmadığı için teoride kalır. Ama birçok kısmı da bize güncel hayatta lazım olur. Nasıl lazım olur? Onu dersi işleyir diyen, orada ben basamak basamak üzerine basa, basarak basarak günümüzden böyle irtibata geçtiririz onu. Ama biz teori olarak bunu bilmemiz lazım. Çünkü hilafetin fıkhını bilmek bu dinin ne kadar yüce olmasını ortaya çıkartıyor. Biz de dinimizi hakkıyla bilmemiz nedir? Mükellefiz. Hakkıyla dinimizi bileceğiz. Evet. Şimdi Arkadaş yine okuyacaktır metinleri. Biz açıklamaya devam ederiz inşallah. Evet. Müslümanların yöneticilerine meşru emirlerinde idhaat etmek. Selefi Salih'in yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesinin esaslarından biri de şudur. Onlar İslam'ın himaye edilmesi, dinin uygulanması, hadlerin icra edilmesi, Müslümanların işlerinin idare edilmesi, hakların sahiplerine verilmesi, Allah Teala'nın indirdiği ahkamla hükmedilmesi, iyiliğin emredilip kötülüğe engel olunması ve Allah Teala'nın dininin tebliğ edilmesi için Müslümanların başında bir devlet başkanının bulunmasının farz olduğuna inanırlar. Yine onlar bu devlet başkanına ve onun görevlendirdiği yöneticilere Allah'a isyanı emretmedikleri müddetçe itaat etmenin farz olduğu görüşündedirler. Allah'a isyan cinsinden bir şey emrettikleri zaman ise o konuda onlara itaat etmek caiz değildir. Ancak genel anlamda meşru ölçüler içinde onlara itaat etmek yükümlülüğü aynen devam eder. Bu da Allah-u Teala'nın emrinin bir gereğidir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Onların talimatına göre halledin. Bu hem daha ayırılır hem de netice bakımından daha güzeldir. Evet. Şimdi burada ne diyor? Ehl-i sünnetin usulundandır, aslındandır, olması olmazındandır ne? Yöneticiye itaat etme. Bir de ne diyor? Ehl-i sünnet inanır ki yöneticiye itaat etmek vaciptir. İşte en püf noktası burasıdır. Yönetine, yöneticiye itaat etmek vaciptir. O kadar önemlidir. İnsan büyüğüne bağlansın, İslam bunu ön plana çıkartmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sefere gittiniz üç tanesiniz bir tanenizi imam seçin. Üç tanesiniz bir tanha yerdesiniz bir tanenizi imam seçin. Neden? Çünkü imam bir taneye itaat şeytanın yolunu kapar. Ama her birimiz baş olsak şeytan aramızı bozar. Onun için İslam dini şeytanın bütün giriş noktalarını kapatmıştır. Bu İslam dini nasıl bin dört üç yüz sen ayakta durdu? İşte bu itaatle. Bu itaat olmasa disiplin sağlanamaz. İtaat çok önemli. Bunu güncel hayatta da biz yaşayabiliriz. Yani bir tane hocamızdır. Biz ondan ilim talep ederiz. O bizim başımıza geçmiştir. Biz itaat etmemiz lazım ona. ne kadar şeriatın çizgisinde bizi emrediyor, ona itaat edeceğiz. Bir çalışmamız var, derneğimiz var, cemaatimiz var, vakfımız var, muhakkak onun başında birden olması lazım, her kafadan bir ses çıkmaması lazım. Bir derneğin başında yönetici olmasa ne olur? Her gelen kendi bildiğini okur, o zaman ne olur? Dağılırlar. İşte o dağılık O toplum sağlansın diye vaciptir, itaat. Vacibliği de nereden çıkıyor? Şeriatten çıkıyor, Allah'ın emriyle çıkıyor. Hangi Allah'ın emrine muhalefet etsek, orada ne olur? Başarısız olur. Tarihe bakın, kim yöneticisine itaat etmemiş, o toplum başarısız olmuştu? Kim yöneticisine itaat etmiş, o toplum başarılı olmuş Burada da ifrat tefriğite gidenler var. Yayın çor çor itaat ediyor? Yani itaat etmiyor. Ne böyle ne böyle ehli sünnet yolu burada kurulduğu gibi şeriatte emrediyorsa itaat ederiz. Şeriatte muhalefet emir var ise kusura bakma bu konuda senin sözünü dinlemelisin. Bunların ölçüleri var geleceğiz. Ama şimdi bu metinde ne diyor? üzerine üzerine vaciptir vaciptir e, etmek ondan önce koyun تھ nasıl olur devlet başkanı رسول i̇şte امام için Resulullah بشخان رسول اللہ etti Heled, mübarek yerdedir. Abu Bakir, boş kalmış aynen ابو çoban gibi. Kurtlar gelip zigzag çiziyor bizim içimizde. İstedikleri cibi alıp götürüyorlar. Ümmetin başı boş kalmıştır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadiste de başınız boş e, bütün ümmetler nasıl bir yemeğe her çeşi eliniz bir pay alsın diye tefsiden böyle toplanırlar. Sahabeler soruyorlar. Ya Resulullah o, o, o günde biz az mıyız böyle kendimizi savunamıyoruz? Hayır diyoruz. Selin getirdiği gibi odunlar gibi çoksunuz. Ama bir şeye yaramazsınız. Başınız yok, ameliniz yok. E bir günde halimiz budur. Her şeyi haber vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden haber vermiş? Hakiki müminler, şeytanın oyuna gelmesiler doğru sırat müstakim üzerinde devam etsiler. Evet. Evet. Neden bu kadar imamati önem salmış ehli sünnet? Tabii ehli sünnetin imamları Ebubekir Sıddık'tan başlıyor. Neden önem önem vermişler bu meseleye? Çünkü dedikçe disiplini kuruslar. Ne diyor? alimlerimiz? himayetu beyzetul İslam. İslam'ın özünü muhafaza etsinler. Çünkü İslam'ın merkezi sarsıldı, her şey sarsılır. Bak Resulullah vefat ettikten sonra yarımada sarsıldı. Bir kısmı mürted doldu, bir kısmı iştihad etti. Dedi ben İslam dininde kalırım ama zekatı Resulullah'a verirdim. Resulullah vefat etti artık zekat vermem. Ama sahabeler yekpar oldukları için Medine'de sarsılmadılar. Bütün yarımada sarsıldı. Hatta ordu da Rum savaşmaya gitmiş, Medine ordusu. Çok azınlık sahaba kalmış Medine'de. Hatta Medine'nin atrafındaki bedeviler iştahları kabardı, ya dediler Medine'ye sardılarım. Medine'de çok mülk var. Saldırarım, farhut ederim, yahmalayalım Medine'yi. Abu Bakır Sıddik sahabeleri topladı, onlara karşı geldi. onlar çok uydular sahabelerden ama sahabelerin başları bir oldukları için halife oldukları için itaat had safadaydır bir kıl payı muhalefet yok uydur onun için teçhümrük uydular ne oldu Medine'nin atrafındaki bedevilere galip geldiler ondan sonra bir yarım adayı ne yaptılar bir de raya oturttular hale, hale Halid İbni Velid Yemame'de Yemame'de teri kurumamış Musallimel Kezzabı öldürmüşler Yemame'de bir de Yemame Riyad atrafında Suhur'un başkentin atrafında oralarda teri kurumamış halifeden mektup geliyor hemen mektubumu aldın yönlen Kazima'ya Kazima bir günün kuvvetidir orada furslar diyor ordu toplamışlar hemen Halil gidip orada kuvvette fırsları alt ediyor. Ondan sonra mektup geliyor, devam et diyorlar. Irak'a. Oradan da devam et Rum'a. Durmak var mı? O tarihi okusak çok acayip bir şeydir. Yani sahabeler hiç durmakları yoktur. Hiç durmamışlar. Neye ne cüveniyorlar? Silahları da yoktur. İçim bura torluğa başkaldırılır birden. Yani biz önce bunu hallederim. Sonra oraları yok. Heyt cebelide bir de aşıklar. Kendileri de Arap bedevi. Kime göre? Roma'dan, Farslara göre. Bedevi olan şeyi yüce imparatordu. Neyle? İşte bu disiplinle halifeye hiç karşı gelmediler. Halid hiçbir savaşa girmedi illece o savaşı kazandı. Enzer ve Cefer'inde Ömer bin Hattab'tan geliyor امی رو میک چکور حالی دزل حال یہ خبر تو ما دید نسل خدر سواش کھان cücümle ما دے بین ج فارسٹار بین جمن چوک چہ عمبڑہ تھوڑم عمبڑہ تھوڑم ججمن چوک چہ نسل بینہ اذل سی دے انہیں نسل رسول اللہ Hiç nefsinde bir miskalizere kabarık olmadı. Nefis yapmadılar. Neden? Hakiki mümündüler. Bir de na na ne kadar önemlidir. Eğer başımızda baş olmasaydı bunu ne yapardılar? Candandıramazdılar. Halid gözünüzün önüne bırakın. Halid baş kaldırsaydı Hazreti Ömere Bir hafta ne olurdu? Ordu sarsılırdı. Ama bu cilb Resulullah'ın talebeleridir Nasıl Allah Teala dedi size en güzel örnek Resulullah'tır, Musulmana da diyor en güzel örnek sizin için ashab toplumudur. Resulullah tektir. Ama sahabe toplumdur. O Nebi diri desen Nebi gitti. Bak ashabı kaldı aynen kalitede tabir caiz ise örnek devam ediyor. Ne güzel. İşte ondan dolayı halifenin bulunması aninde be be o yani bir gün bile halifesiz kalmaması lazım ümmet. İşte bu da bu olaylar da neyi gösteriyor? Halifesizliği ve ahametini gösteriyor. Sahabenin hayatında da halifenin önemini gösteriyor. Çünkü halife ne yapar? Dine mukayet olur. Bak ne dedi he, Abu Bakr Siddik radıyallahu anhu vallahi dedi bir atın urak e, ipi nedir Yular. yularını he Resulullah'a verirsen bana ver mesela olara savaşacağım Ginde yok küçük büyük emir emirdir Evet işte dini nedir ikame etti dini, Taviz yoktur dinler. Sonra oldu. Halife olmasa kim سگل olur? Olur çıkar? halife سگلار çıkar. Aklarıçim yerine getirir halife getirir Emir bilmaruf van ne mümkarçim yapar halifee yapar Allah Allah'ın hüçmünü Çm yüzde yüz uygular halifee uygular halife olmasa insanlar nefslerine uyarlar ne yaparlar Allah'ın öçmünü ve askonlarda nefse uyup iptal edebilirler bu de olsa ama halife ne yapar bu işi Hepsini sağlar. Ondan dolayı bu işler tıkır tıkır yürümesi için İslamiyet vacip kılmıştır. Her Musulmanın üzerine itaat nedir? Vaciptir. Sem'i ve ta'a işte sem'i ve ta'a Resulullah'ın hayatında nasıl müminlerin sembolüdür? Sem'i <gülüyor> ve <gülüyor> ta'a de olması için sokaktaki adama gel işte sen Musulmansın evet eşit ve itaat edin. ادم نئی دکھن ادھر اون ٹھن او نو مسل ایمنس نا ایمان سلتھ حتھسن سینا واتا آئی رسل رسولہ اون سنہ ایمن واتے لچھ تھر دے او سور غلطی شورے غلط اپن لڑ سا بہ لردہ سمے اینا وا Evet. خور قدر itaatın delili de nedir arkadaşın okuduğu ayet biz bu ayeti çok derslerimizde şerh yapmıştık Nisa 59 Ya ayuhellezine amenu ey iman edenler bak demedi eyyuhallezîne, ya ayuhellezine ya ayuhellezine eslem ya ayuhel ya ayuhel muslimun ya ayuhel nas Ahmet ey iman edenler yani amenna ve saddaqna kalbine yerleşenler atiullaha ve ati اللہ آنا سور چل اللہ اللہ ہمار شاہی گیلے نا دیرفہ Allah'ın emrinden çıktı. Hadi ayaklanın bunun üzerine. Bu tarihte olmuş mu? Olmuştur. Sonucun olmuştur. Çok kötü olmuştur. Onun için Ehl-i Sünnet'te bir masiyetle halifenin karşısında kılıçla çıkılmaz. Ne zaman kılıçtan çıkılır? Ne zaman Resulullah'ın gelir şimdi apaçuk bir çifir işlese. Yani Allah'ın hükmünü iptal etse evet. evet Bu da alimlere bırakır. Bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen o hadisi oku eyyüb. daha güzel olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim bana karşı gelirse Allah'a karşı gelmiş olur. Yöneticiye itaat eden bana da itaat etmiş olur. Yöneticiye karşı gelen bana da karşı gelmiş olur. Nasıl Bağladığı Zincirleme Resulullah Allah'a itaat beni itaat eden Allah'a diyor. Yöneticiye itaat eden beni itaat etmiştir. Ama hangi yönetici hakiki varis? Hakiki şeriatüyu uygulayan yönetici. Ona itaat etmek vaciptir. Nasıl Resulullah'a itaat ediyoruz? Aynen itaat ona göstereceğiz. Kim Allah'ın şer'iyle hükmü ediyor? kuru bir üzüm tanesini andıran چمین bir صدر dahi tayin edilecek olsa dinleyip itaat edin. Evet yani başınıza bir çöle geçse ona itaat et. Ne kadar önemlidir, değil mi? Bu çöledir. Bu Türk değil, bu Arap değil. Her kom kendisine göre demeyeceksin. Müslümandır, başına geçti, itaat edeceksin. Tabi bu hadis itaat babında. Ama halifelik babında değil alimler diyor. bazı alimler yanılmışlar başımıza köle de geçebilir hayır Şimdi biz halifenin şartlarında ge geleceğiz ama burada bu çölelik başınıza yönetici oldu yönetici nedir mesela halife İstanbul'dadır inşallah bir gün onu da görürüz Ankara'da halifenin kimi var valisi var o Ona itaat etmek nedir? Halifeyi taat etmektir. Anladın mı? Yani Hazret Ömer Medine'dedir. Kimi gönderiyor? Sa'd bin Ebi Vakkas'ı Kûfe'ye gönderiyor. Kûfeliler der biz Ömer'i e taat ederiz ama Sa'd'e iters olur mu olmaz? Sa'de itaat etmek Ömer'i e taat etmek gibidir. Radiyallahu anhum ecme'in. İşte bu böyle zincirleme bağlıdır. Evet. Bir diğer hadiste de idareciyi dinler ve itaat edersin. Sırtına vurulsa, malın alınsa bile dinler ve itaat et. Şimdi itaat tam din dedik ayakta durar. Sen her şeyde itaat etmesen, baş kaldırsan ne olur? Fitne çıkar. E ben haklıyım. Halife bana zulmetti. Bu arasam var, halife geldi ve arasamı aldı elinden. Evet, sen gidersin kadıya devletin, şeriat devletinin hadıları var. Gidersin oraya şikayet edersin. Hakkın aldın eyvallah. Alamadın eğer. Halifenin otoritesi, cücü yüzlü geldi, alamadın. O zaman da ne yap? Sabret. Sen niye, yer nedir? Yer Allah'ın mülçüdür. Yerden hedef nedir? Sen övünmektir yoksa yer bir vesiledir dinini yaşayacaksın cenneti kazanmak için. Mumin için. Ne yapacaksın o zaman? Sana Allah-u Teala diğer yoldan cenneti karşı veriyor sana. Ne karşılığı? Halifenin zulmüne sabret senin için cennet var. İşte bu hadiste diyor. Diyor eşit ve itaat et yöneticiye. Velev ki yönetici seni kırbaçladı malını elinden aldı. Yani sen zulme uğradın. Bazen de malını alır kırbaclar yönetici akıldır. Sen rüşvet almışsın, sen zulmetmişsin, ha? O ayrı. Ama burada hadiste geçen neyi Muhammed'ini gösteriyor? Baş kaldırmalı. Çünkü sen yöneticiye baş kaldırdın. Şeytan da eli tetikte toplumda püskürür. Ne olur baş kaldırdı. İşte bunu nerede gördük? Hazret Osman zamanı. Hz. Usman'a baş kaldırdılar. Ne oldu? İlk hak halifenin Kılıçla'nı öldürdüler. Ümmette fitne oldu. O fitne bugüne kadar devam ediyor. İşte onun için yöneticinin zulmüne sabredeceğiz. Ama hangi yönetici? Bak altını çiziyoruz. Hangi yönetici? he Yok bugün de başımızda yöneticiler var. Hayır. İslam yöneticisi Bizim dersimiz zaten İslam şeriatı üzerinedir. Evet yani biz bugün de ki halimizi konuşmuyoruz. Bunu da konuşacağız inşallah bu derslerin serisinde. Bunu da konuşacağız. Bugün de yöneticilere nerede itaat ederiz, nerede etmeyeriz? Nasıldır bizim durumumuz nedir? Türkiye olsun, İslam âlemi olsun, bunları hepsi konuşacağız. Hepsinin noktasını da evvelallah ehli sünnet çizgisinde koyacağız. Ama biz bir de, önce biz kimlik tespiti yapalım. İslam'da nasıldır itaat? Hangi yöneticiye? Kim şeriatı dört dörtlük uyguluyor? Ona biz itaat edeceğiz. Evet, bir hadis daha var Eyüp. Yöneticisinden hoşlanmadığı bir şey gören kimse ona sabretsin. Çünkü insanlar arasından kim yöneticinin emrinden bir, karışta, bir kadir, karış bir kadar dahi çıkar da bu hal üzere ölecek olursa mutlaka cahiliye ölümü üzere ölmüş olur. Yani bundan vahim daha hadis var mı? Yani burada İslam devleti var. Başında halife var. Evet halife sana zulmetti. Ben karşı geldim halifeye. Kalktım birine kurdum. Muhalefet kurdum burada. Yani çıktım bir davranın başına muhalefet ettim. Atrafıma toplandı bir beş altı tane. Ondan sonra nefsi zayıflar, haydutlar. E eyvallah zaten Allah'tan istirdiler. Allah'ın bir kulundan geldi bu. Ne yapıyorlar? Çokalırlar orada. Ne olur? İslam devletine darbe vururlar. Onun için bir karış, bak Resulullah işin vahametini, ölçüsünde veriyor. Bir karış, yani ne kadar vehimdir. Çıksan, o halde ölsen, cahiliyet üzerindenmişsin. Allah kurusun. Onun hiç halifeye başkaldırılmaz. Onun için ilk halifeye baş kaldıranlar Hazret Osman'a ne oldu? Çok vahimdir. Onun için Hazret Muaviye ile Hazret Ali'nin arasında ihtilaf çıktı bu Muhammed üzüldü. Ne dedi? Hazret Muaviye bunlar muhakkak kisas yapılması lazımdı. Bunlar çok büyük suç işleydi. Halifeye baş kaldırdılar. Hazret Ali de dedi ben bunları yedip tamamım. Ordumun yarısı bunlardandır. Dur bir disiplini sağlayayım. Ondan sonra biz bularak kısası uygularız. İçtihadi meseledir. Her kişi de içtihadi etti. Evet, şimdi disiplin çok önemlidir. Bu disiplin olmasa İslam devleti ayakta durmazdır. Bir şey de var, onu da okuyalım. Ehl-i ve cemaat meşru konularda Müslüman idarecilere itaat etmenin Allah katındaki en değerli ibadetlerden ve halkın en büyük vazifelerinden biri olduğunu inanır ve bunun akide ve iman meselelerine ait önemli bir esas olduğunu söylerler. Bundan dolayıdır ki Selef imanları bu esası hakaid kitaplarının konuları içine dahil etmişlerdir. Onların hakaid kitaplarının içinde bu konuya yer vermeyen, onun esaslarını anlatıp izah etmeyen kitap çok azdır. Bu vazife bütün Müslüman için şer'i bir farizadır. Çünkü bu yönetimin ve o yönetimin disiplini için temel dayanaklardan biridir. o İslam devletinde düzenin var olabilmesi, devletin hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve dini sorumluluk ve gayeleri yerine getirebilmesi için temel taşı niteliğindedir. Gördünüz mü? Ne kadar önemlidir. Yani bu disiplimi İslam devletinde sağlamak için başta yönetici olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk Medine'ye ayağını bastı. Ne dedi? he Ne yapalım? Camii yapalım. İlç. Neden? Bizim toplanma yerimizdir. Küç yerimizdir. Devletimizin mekanidir He? Devletin başkanın yeridir. Peytağıdır. Orada devlet kuruldu camide. Resulullah'ın tarafından sahabeler toplanıyor. He? Kadılık yapılıyor. İnsanların müşkületi halloluyor. Camide Resulullah yanında. Ondan sonra ordular sağa sola gönderiliyor. Harp planları camide kuruluyor. İlç bunu yaptı. Ondan sonra Medine'de ilk devlet olarak başkanlığı aldı Eler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Resulullah hem nebidir dedik hem devlet başkanı oldu. İslam toplumunun emiri oldu. Başına geç yöneticisi oldu. İlk ne yaptı? Hakkı ne yaptı? Muhacirlerden, musulmanlar, e, ansarları kardeş yaptı. Ondan sonra ne yaptı? Yahudilerden anlaşma yaptı. Bunlar çimin işidir? He? Halifenin işidir. Bunlar devlet yöneticisinin işidir. Kardeş yaptı. Ondan sonra pazarı, çarşıyı düzenledi. Ondan sonra kalktı İslam tebliği yaptı. sağa sonra gönderdi. Başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka devletlere Kisra'ya, Rum'a, Kukaz'a, Misir'in şeyine Necasi'ye ne gönderdi? Mektup gönderdi. Bahreye'nin kralına mektup gönderdi. İslam'a davet etti. Devlet başkanı adına. خلیفہ i̇şte bu, bu, bu, bu, bu kadar önemlidir ki Resulullah'ın خلیفہ cenazesi yerde kaldırılmadan halife seçildi. Bu önemli halife nasıl seçilir İslam'da? Bunun da bir kaç tane seçim şeyi var. Allah Subhanahu ve Teala bu seçini dinimiz dedir 1400 senelik değil. Ahir zaman dinidir. Yani sona kadar giden bir dindir. Allah Teala diyor seni rahmeten lil alemin gönderdim. İnsanlara rahmet olarak gönderdim. Kıyamete kadar bu din geçerlidir. Bundan sonra din gelmez. O zaman bu din esnek olması lazım. Bazı şeyleri Allah Teala'nın noktasını koymamış. Çünkü koymasında zorluk çıkar. Aynen köy değil, aynen kavm değil, aynen adet değil, aynen urf değil, aynen dil değil. İnsanlar değişiktir. aslında bütün yere İslamiyet hacim olması lazım. Ve bir günde olmuştur. Endelüste Emeviler, Abbasiler Bağdat'ta yer üzerinde bir şey kalmamıştır. Neredeyse e, zaten o zaman Amerika' Amerika'ya okuyordur. Yer üzerinin içi de e, üçte içisi Musulmanlar el, el altındaydı. Hakimiyete. Hatta Osmanlı zamanında kanuni zamanında kanuni üç kıtaya hükmediyordu. Demek ki İslam dini bu disiplinle ayakta durar. Önemli meseledir. E, bu halife nasıl seçilir İslam'da? Halifenin seçmesini Allah Teala dedikçe bu dinin gereği ahirete kadar bir din olduğu için noktayı koymamıştır. Bunu iştihada koyulmuştur. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem edebilirdir desin. Hatta Hazreti Ayşe diyor buharide geçtiği gibi Resulullah dedi ey Ayşe çağır kardeşin Abdurrahman'ı. Bir kitap yazın, benden sonra ihtilaf abu Habubakir üzerine. Sonra vazgeçti diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Belki Resulullah iştihad etti bunu. Sonra Cibril geldi yapma dedi. Olabilir yani. Alimler diyorlar. Ama niyetlendi. Sonra vazgeçti. Neden vazgeçti? Çünkü İslam bu kapıyı aralamıştır. Bu kapıda iştihad nedir? Açıktır. Nukta koyulmamıştır. Onun için ama ne yapmıştır? Alametlerini vermiştir. Ne dedi? Murru bi Ebubekr yuṣalli bin-nās. Ayşe dedi, ben hastaeyim, gelemiyorum camiye. Vefat olduğunda deyin Abubekir insanları imamlık yapsın. Hazret Ayşe dedi ya Resulullah, babam Ebubekir çok hassas adamdır. Senin yerine gitse ağlar, namaz kıldıramaz. Dedim sana de دے مسلمان لرہ ابو بکیر یا رسول اللہ یوسفین için sahabeler ابو biz Resulullah'ın zamanında رسول önünde رسول بتنس رسول اللہ تعالی سورا ابو بکردر سورا عمر در رسول اللہ تو سردر ذبح üzerine اونچھ امت اجما ابو بکر خلافت ڈمیکچی سچم امیتن اجماانہ ماض عالم لر olmuştur yen سچم ڈر شکل yer alıyor bir لردہ cüncelleşmiş bir kısmı çitaplarda kalmıştır. Bir kısmında sapık fırkalar üstlenmiştir Diyorlar ki hilafet nastandır. Biz gördük dedik ki nastan olmamış hilafet. Resulullah dememiş. Hatta diyecekmiş vazgeçmiştir. Ama Şiiler özellikle rafiziler bunu tutmuşlar. Diyorlar ki Resulullah bazı delilleri getiriyorlar. Hazreti Ali ve hilafet vesiye kılmıştır. Halbuki o deliller sahih değil. Sahih ise de kendi istedikleri gibi değil, kendi hava netislerine göre yorum yapıyorlar. Böyle olsaydı bütün sahabe neydir? Günahçaridir vebal altındadır. Resulullah'ın nasına muhalefet ediyorlardı. Hiç olur mu Allah Teala bir sahabeyi övsün, desin bunlar cennetliktiler ebedi olarak, ondan sonra Allah Teala bilmiyordu bunlar hıyanetlik ederler Resul'a. Bu imkanı olmadığı için kabul etmiyoruz biz bunu. Ama kendileri kabul ediyorlar. O zaman sahabeyi de tekfir ediyorlar. Şiiler, sahabeleri tekfir ediyorlar. Diyorlar, nereden çifre düşler Resulullah'ın emrine örtbas ettiler, uygulamadılar. Resulullah'a hıyanetlik ettiler. Evet, bu itibar görünmeyen bir görüştir. İkinci görüş, neydendir? Bey'attendir. Bey'at nedir? ابو بکر صدیق مسلمان لار بدھر قبل ولا buldu خلیفہ خلیفہ ولایت بدھا در بدا و قبول ابو بکر صدیق حضرت ولاحت خلیفہ Ama hava nefsinden mi Hayır <gülüyor> Abbu Bakının sıddi Radyallahu anu hasta olduğunda belli gecidiidir Ümmette bir saat halifesiz kalmasın diye işi giriye alıyor ben ölmeden halifeye bayat edin diyor Allahu akkübar ne kadar önemlidir Ben ölmeden halifeye bayat etettiler dedi Kaktine yaptı ne kadar akli Selim sahaba var heppsini tek tek çağırdı Dedi benden sonra Ümer'e ne diyorsunuz? Hemen hemen hepsi %95'i hem fiçiriydir. Ümer'den daha iyi halife buluruz. Resulullah öldü ondan razıydır. Onu cennetten müjdelemiştir. Resulullah'ın sakoluyudur Ömer Onun için Hazret Abu Bakir ne yaptı? Velayet yaptı. Mektup yazdı. Okundu camide. Her çeşitliydi. Semi'ne vata'ne. Ömer çıktı. Herler Abu Bakir vefat etmemiş. Ömer çıktı onu beyat ettiler. Abubekir dedi şimdi ben rahat öleceğim. Hatta bir dene geldi ya Halife-i Resulullah dedi artık ben halife değil. Beni bırakın ben düz bir vatandaşım, düz bir Müslüman. Ondan sonra tabii bir gün sonra vefat etti. Hazreti Ömer ne yaptı? Şura. Şura nedir? Benden sonra Ebubekir gibi bir tane için değil, 6 tane koydum aranızda anlaşıyor altı tane de sıradan değil böyle. Hepiti piti seçtim altı taneyi getirdim. Hayır. Altı tane 10 tane müjden alinmişler. Akli selim, alim, Resulullah'ın telebeleri getirdi dedi siz aranızda anlaşın. İşte İslam'da seçim bunun arasında döner. Bir de bir şey var. Kuvvattan galip gelmek. Yani bir denesi ordayı ele geçirdi, ondan sonra yönetim ele geçirdi. Dedi ben halifeyim. Kimse de karşı gelse başını keserim. Ama şeriatten de hükmedir. Yok bugündeki e, askeri ne oluyor? Darbe oluyor. Askeri darbalar oluyor. Bütün yer üzerinde askeri darbalar var. Hemen yönetim değişiliyor askerler el koyuyorlar. Yani asker kendisi devam ediyor, Arap ülkeleri gibi. Yani dur Hafıza Settir, Gazzafiler, hepsi asker. Hükme geldiler, hadi yola devam. İslam'da böyle yoktur. Ama ferz et, bir tane geldi Musulman bir yönetici, sağlam bir yönetici, darbe ile aldı bunu. ehl Sünnet'e göre, o şeriat hükmedirse, ona teslim olmamız lazım. Neden? Çünkü velâçi muhalefet etti ama nasıl muhalefet etmemiş? Çünkü bir nasıl yoktur burada. İkincisi, ikincisi fitne çıkmasın diye. Ehli sünnet fitneden çok korkar. Fitne kargaşasını ümmet yaşadı. Hazret Ömer Ömer'den sonra Hazret Ömer'in e, öldürülmesi en fitnenin kapısı kırıldı zaten. Ondan sonra Hazret اسمان ölümü Hazret alی ölümü öldürül öldürül öldürülmesi bunlar hepsi fitne ayağlanma ondan sonra bir güne kadar fitneler gitti اسمانو devletinde de bilirsiniz sizin tarihinizdir her her zaman halifeye soltana padişaha baş kaldıranlar olmuş her zaman devlet zayıf vurulmuş oradan İşte bu fitnedir ehl-i sünnet bundan korkar bizim için ölçü ayar nedir شری evet, yavaş yavaş yani yani de, evet, istisna bir durumdur. Asıl olan تسلی ile سن سا عدالت اصل اولان شوری Eydir شور لگتر olur? اتفاق شورہ اہل علمہ alimlerdir diyor anlamı çünkü halifeyi de alimler seçerler asıl ehli sünnetin üzerinde icma eden nedir bey'at tendir bey'atte nedir metin alimleri toplanırlar içlerinden bir halife seçerler aidir o ümmetin alimleri ehli halva'l akd ileri gelenlerinin şertleri nedir Görevleri nedir? Görevleri yasa kursunlar. Halifeyi nasıl seçecekler? Nasıl bir iş yürülecek? Mekanizmesi nedir? Kuracaklar. Ondan sonra halifeyi aday gösterecekler. Ondan sonra aralarında mesela üç tane aday var. İki tane aday var. Dört tane aday var. Oturup tercih edecekler birinin üzerine. Bunun mekanizmesini yazarlar ki yazmışlar el-i sünnet. Bugün de elimizde var. Yani بیس yazma her, iş, iş, her şey ہے اientoو، i̇şte, احل者 الانت cima alimler ne ا bunu yazmışlar elimizde Господر ومیئی Eydir bu سے جانی کم آل olması lazım Alim. racibl nedir? Alim var ama در değil. ا wh olması lazım. منو alim var belongingedes ایسی Nefis, ا uyar, akraba filan çıkartabilir. Kadılar da bunu yapabilir İslam ریں Ama, عدالت عالم تھار یہ بخار عالم اسلام دولت بہالم حقیقت حضرت حمزہ یعنی شہید لڑا درد kendi nefsine adaleti عدالت İki, mutlak ilim sahibi olacaktır. Bütün püf noktaları bilecektir. Sadece şeriat değil, siyaseti de bilecektir. Toplumsal şeriatı de bilecektir. Şeriatı hakkıyla bilecektir. Üçüncü, tecrübesi olacaktır bu alimin. Yani olabilir alimdir, her şeyi biliyor ama nerede oturmuş? Hep masa arkasında topluma inmemiştir. Topluma inmeyen alim hüküm veremez. Toplumun nasıl derdine cevap verebilir? Onun için bu alim ne olacaktır? Hekmet sahibi olacaktır, görüş sahibi olacaktır. Bu da nereden olur? Toplumun içinden çıkan bir adam olması lazım. Ki bu da Resulullah'ın işidir. bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 sene sadıkül emin toplumun içinden çıkmıştır. Allah Teala diyor her topluma biz kendi dillerinde bir peygamber göndeririz. Kendi içlerinden seçeriz oları. E alimler de öyle olması lazım. Sayılarda gelirken alimler diyorlar sayıları racih olan önemli değil. Birçok fıkıh kitabında sayılar koymuşlar. İşte bu kadar olsunlar, bu kadar olsunlar önemli değil. Önemli olan makul sayıda olsunlar. O da yüreğe, zamana, mekana göre değişirir. yani en az 3 olmaları lazım 5 olabilirler, 15 olabilirler bunun bir mahsuru yoktur. Evet bu imamı seçmek nedir? şart Ne kadar kaldı zamanın? Şimdi e, gelecek ders inşallah bu devam ederiz imamın şartları nedir? İmamız seçerken ve ehli hal ve akdanladık Bir de imamı kendisi şartleri nedir? İmamın vazifeleri nedir? Oları işleyeceğiz. Ee, ondan sonra imamın üzerimizdeki hakları nedir? Oları işleyeceğiz. Ve ondan sonra dedik ki ilerideki derslerde bugün de bunu biz kimlik tespiti yaptıktan sonra döneriz güncel halimize. Bugün de ki başımızdaki yöneticilerin hükmü nedir? اللہ راشد خلیفی بول سنتے o خالی yolunda یو لند گی دردینس رب العالمين.